cinsinin adını, genel adının olduğu kazan nedir diyor. Hem kokusu güzeldir diyor, hem tadı güzeldir. İmanı olan insan, ama çok Kur'an-ı Kerim okumayan insan hurmaya benzer. Tadı güzeldir, dışarıya koku vermez. Tabi Kur'an okuyan, bilen ama imanı olmayan insanı feslene benzetiyor. Kokusu vardır, ama çiğnediğin zaman taca, tadı acıdır hem imanı olmayan hem de Kur'an okumayanı kime benzetiyor? Bilen var mı? Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Ebu Cehil Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Hem kokusu kötüdür, hem tadı acıdır, hatta zehirlidir. Bu o. Onun için Ebu Cehil karpuzu denen bu. Türkçede biraz yanlış biliyordu onun için karpuza sahiden benziyor. Yani yeşil olduğu zaman o yukarıdan aşağı, Diyarbakır karpuzu gibi çizgileri bile var. Ama ben bir cahillik ettim, bir ile ilk bunu ilk bulduğumda ilk karşılaştığımda yardım dilimi dokundurdum. Tam bir hafta yediğim her yemekte tadı vardı. Ama Türkiye'de şeytan tele diye bir şey var. Sinizlit içinde kullanılıyor. Yalnız benim küçüğüm doktordur, tehlikeli diyor, bilesiniz. Evet yani şey olarak fayda ediyor ama zehirleme ve daha kötü şeylere sevap olma imkanı var diyor. Ebu Cehil karpuzu o zannediliyor. O biraz daha salatalık, biraz daha işte kavun cinsininkine benziyor. Bu yap, bunun e, yaprağı da kendisi de e, sahiden karpuzun bozulmuşunu, e, küçülmüşünü, aşırı tüylüsünü, çirkinini benziyor. Onun için Ebu Cehil karpuzu denen karpuz bilesiniz bu bunun iki kadar daha büyük olag iki kadı kadar daha büyük olabiliyor yani bu işte ortalarından biraz da küçüklerinden sayılır. Ben gösterdiğimde de maalesef büyüğünü benim talebelerden birisi kaplı için bana bu kaldı. <gülüyor> Öyle diyeyim ee, Cenab-ı Allah yani nerede neler yaratıyor bakınız şu bir de şu renkleri şimdi birazcık yine var yani alacalı biraz belli. Ee, güneşin altında kuruyunca hiç belli olmuyor. Hep sapsarı oluyor. Ama tazesinde var. Bu kuruyor. Kuruduktan sonra tevenden giderek kopuyor. Koptuktan sonra içi boş şimdi. Bu hafif. Sesi bilmiyorum geliyor mu şey olarak. Şey... Şimdi içinde çekirdekleri var. Esen rüzgarlarla çölün kumların üzerinde tıkır tıkır tıkır yuva... uzaktan sesini duyabiliyorsunuz. Tıkır tıkır tıkır yuvarlanıyor. Yuvarlanıp giderken rüzgar sıra durup bir hızlı vurma yapıyor ya, bir hızlı darbede gidiyor bir taşa çarpıyor. Taşa çarpınca yarılıyor. Yarılınca çekirdekleri oraya dökülüyor. Hatta yeni bir rüzgar vurunca yuvarlanarak çekirdeklerini dökmeye devam ediyor. Döküldüğü yerlerde yenileri büyüyor. Mevla neylerse güzel eyler, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Benim orada duruyordu. Gözüme takılınca getireyim paylaşayım. Göresiniz istedim. Evet noktaladık. Şu boşanmayı hayırlısıyla bir bitirelim. Evet. Daha önce ne demiştik? Boşanma yeni bir akde ihtiyaç duyup duymama açısından ikiye ayrılır demiştik. Buna ne diye adlandırmıştı? Talak-ı ve talak-ı ba'in olarak. Ba'in talakı da ikiye ayırmıştık. Bir tanesine beynuneti suğra küçük ba'in talak, diğerine beynuneti kübra büyük ba'in talak demiştik. Küçük ba'in talaklarda yeniden evlenmek isterlerse yeniden akit yaparak evlenebilirler. Ama büyük ba'in talaktan sonra geri dönüşü olmaz. Artık siz yeni yuva kurun, farklı yuva kurun sadece orada arayın manasına gelir diye vurgulamıştık. Tamam? Şimdi talakın farklı bir açıdan inşallah ayrımını, kısımlarını öğreneceğiz. Ne diyorsunuz şimdi? Sünnete uygun olup olmama açısından, sünnete uygun olup olmama açısından talak Talak bu açıdan da ikiye ayrılır. 1. talakı ı sünnet 2. Talak-ı bid'at Yani sünnet talak sünnete uygun talak, bid'at talak. Şimdi sünnete uygun talak üzerinde duracağız. Tekrar talakı sünne diye başlık atıyorsunuz. Sünnete uygun olarak verilen talak manasıdır. Bu da kendi arasında ikiye ayrılır. Fıkıhtaki adıyla söyleyeyim, ahsenut talak deniyor buna. Ahsenut talak, talakın en güzeli demek. Boşamanın güzel olmaz ya, bazen oluyor demek. Ama boşama şekillerinin en güzeli demek. Boşama güzel manasına değil de, boşama şekillerinin en güzeli, parantezinde en güzel boşama şekli diyorsunuz. boşanmanın yaklaşmanın olmadığı yaklaşmanın olmadığı temizlik devresinde Temizlik devresinde bu devreye biliyorsunuz tuhur devresi deniyor. Temizlik devresinde rüc'i talakla yapılmasıdır. Tekrar vurguluyorum şey olarak ne olacak? Temizlik devresi olacak. Birliktelik o devrede olmayacak. Yani öfkeye, şuna, buna veyahut da ihtiyaç duyulmadığı ana değil böyle bir devrede olacak. Ve talak ne olacak? Önceden öğrendik artık rıcı talak şeklinde olacak. Bu en güzel boşama şeklidir. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. Bunlar önemli çünkü e, insanımız boşanma hakkındaki hukuku bilmiyor. Sadece bol bol boşamayı biliyorlar. Boşamanın birleşmenin olmadığı tuhur anında verilmesi bir gül boşamanın basit ve bayağı öfkelere kavgalara dayalı olarak değil, gerçekten yaşanan geçimsizliğin veya uyumsuzluğun dayanılmayacak boyuta varması sebebiyle olması gerektiğini gösterir. Verilirken de kapıları kapatmak yerine, düşünme ve muhasebeye, düşünme ve muhasebeye, imkan bırakmanın doğru olduğuna, işaret eder. Rüc'i talak kullanılması ayrıca rüc'i talak kullanılması ayrıca aile sırlarını Dışarıya aktarmaz. Şimdi daha önce de söyledik. Aile sırlarının dışarıdan duyulması doğru değildir. Hatta yetiştirilen çocukların da bu terbiyeyle yetiştirilmesi gerekir. Evde şahit olduğu hadiseleri, işte babanın kendini tutamayıp, işte annesine bağırmasını veya annesinin babasına çıkışmasını, ve benzeri hadiseleri dışarıda anlatmak çok doğru bir hadise değildir. Tabi Latife olsun için söylüyorum. Bir kardeşimiz öbür kardeşe takılıyordu. Meşhur kılıbıklık hikayeleri. Onunla ilgili. Benim de şahit olduğum bir hadise vardı. Takı onu anlattım. Hep beraber gülüştüler sakın bunu kayda almayın diye de atılıyorlardı. İsimleri meşhur olduğu için çok fazla önemi yok. Çocuk komşu eve geçiyor. Evin çocuğu. Komşu evin erkeği yumurta pişiriyor. <gülüyor> Çocuk hayret ederek soruyor: "Aa diyor babalar hiç diyor yemek mi pişirir?" <gülüyor> Adam da "Babalar ne yapar?" diyor. Bulaşık yıkar diyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu <gülüyor> bu ve benzeri şeyler hadi neyse latife usulü o kadar değil. Yani insan yeri gelir şu olur, böyle olur vesaire olur ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var komşu, tanıdık, hele küçük yerlerde ya büyük şehirlerde o kadar değil küçük yerlerde çocuktan aile sırları alınmaya çalışılıyor. Annem bugün ne peşirdi? Sen hangisini çok seviyorsun? Annenimi babamı? Neden çok seviyorsun? Ne yaptı baban seni dövdü mü? Annen şöyle mi etti? Bunlar doğru davranışlar değildir. Büyükler çocuklara aile sırlarını da saklamayı öğreteceklerdir. Bunun için Ayrıca evin içerisinde de belli bir nizam olacak. Yani şöyle olarak evin içerisinde rahat davranılan bir yerdir. Dolayısıyla inle de robota kendinizi çevirin demek istemiyoruz. Ama yine de mahremiyetlerin yaşandığı ailenin kendine ait sırlarının olduğu yerdir. Ailenin bu yapısı bu şekilde korunmalı edilmelidir. Enes radıyallahu anh'ı peygamber efendimiz bir şeye gönderiyor. Daha çocuk Enes radıyallahu Eve gecikiyor annesinin yanına. Annesi Ümmü Süleym onun biliyorsunuz. Evlerde Peygamber'in evlerine çok yakın. Gecikince Enes'in nerede olduğunu söylüyor. Allah Resulü diyor beni bir iş için gönderdi diyor. Niçin gönderdi diyor Ümmü Selim'e radıyallahu anh'a. Enes cevap veriyor sırdır söyleyemem diyor. Kadıncağılığa hayret ediyor ama söylediği cümle nedir Ümmü Süleym'in? Aferin oğlum diyor. Allah için Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme diyor. Şimdi çocuk bunun sır olduğunu idrak etmiş, anne bunu teşvik ediyor ve doğru olan budur. Onun için evin içerisindeki basit kavgaların dışarılarda anlatılması, dışarılarda paylaşılması, yayılması ayrıca doğru değildir. Bunu ne yazık ki bayanlar erkeklerden daha çok yapıyorlar. Belki paylaşmanın ihtiyacının getirdiği duyguyla dışarıya doğru anlatıyorlar. Bunlar doğru davranışlar değildir. Çünkü aile sırrı ne kadar yayılırsa, ne kadar paylaşırsa, hele de dolaylı olarak eşinin kulağına giderse daha yaralayıcıdır, daha derindir. Ondan sonra izini silmek kolay değildir. Hele de aile sırları mahkemenin huzuruna çıktı da milletin önünde bütünü ortaya döküldüyse bu daha kötü bir hadisedir. Bundan sonra geri dönüş olsa bile çok büyük sıkıntılarla olur, ailede dirlik bir daha zor kurulur. Bu yüzden İslamiyet aile sırlarının dışarıya çok fazla sızmasını eğer içeride eritilemiyorsa belki dışarı içeride eritilecek seviyede değilse biz her vücudumuza giren mikrop için, her vücudumuza giren toksin için dışarıdan ilaç almaya kalksaydık vücudumuz ilaç mezarlığına dönerdi herhalde. Cenab-ı Allah bir müdafaa sistemi yerleştirmiştir vücudun içerisine. O mikropları, o giren toksinleri, şunları eriyor, atıyor, temizliyor, süzüyor ve bu mücadeleyi veriyor. Dış dünyada biz sağlıklı, rahat, hareket eden insanlar olarak görüyoruz. Aileler de böyle olmalı. İçerisinde birçok her insanın iyi kötü olur, kötü günü olur, kızgın anı olur, öfkeli anı olur. Ee, onun yanında yumuşak anı olur. Ee, hani içinden saadet duyduğu an olur. Bazen hiç sebep yoktur. Gönül darlığı duyduğu olur. Tasavvufta buna birisine kabus hal ediyorlar darlık haline genişlik kanı, hani mutluluk hormonu salgılıyor vücut deniyor. Şimdi millet hormonu öğrendi. Herkes hormon. Salgılıyor, öğreniyor. Mutluluk hormonunun çok olduğu, huzur duyduğu an vardır. Bas hali denilir. Bütün bunların yaşandığı haller diyarıdır. Dolayısıyla bunların aksi tesirlerini aile içerisinde eritmesini bilmeli. Dışarıya da sağlıklı, sıhatli görünmelidir. Hayat öyle olunca güzel olur. Rici tarafta büyümüş hadiseler için antibiyotik alma gibidir. Dış dünyadan duymadan insanlar içeride tedavi etmenin bir yolu, bir budur. Tekrar ediyoruz. rici talak biz niye diyorduk, nasıl tarif etmiştik? Başka yeniden dışa akte ihtiyaç duymadan, karı kocası arasında caiz olup da yabancılar arasında caiz olmayan bir şeyinle yeniden evliliğin dönmesine biz diyorduk. Böyle olunca dış dünya duymamış olur. Anlaşmazlık yazıyorsunuz şimdi. Anlaşmazlık derin boyutlarda ise iddet içinde dönüş olmaz. Dönüş olmayınca da İddet bitince ba'in talakah dönüşür. İbareyi anladınız mı? Rüci talaktı, iddet doluncaya kadar kimse duymadan, yeni akit ihtiyaç olmadan yuva yeniden kurulabilirdi. Ama aradan 3 adet süresi veya 3 ay geçti dönüş olmadı. 3 ay yuvarlak söylüyorum iddeti göreceğiz hep 3 ay demek dönüş olmadı demek yuva yeniden kurulmadı demek 3 aylık muhasebe tedaviye yetmedi demektir. Bu da ne demektir? Demek ki ailenin ayrılığına sebep olan bu yara veya geçimsizlik kuyusuzluk derindir demektir. Bu sefer talak bainleşir. Bainleşir ne demek? Bir daha evreneceklerse yine kapı açıktır. Ama yeniden iki tarafın rızası şarttır, şahit şarttır, yeniden mehir tayin şarttır. Bu da hanımların lehine. Bir aile vardı, ikisi de güzel insan. Yani örnek aile, çevrelerinde de İslami yapılarıyla örnek aile olarak tanınmışlar. Sonradan öğreniyoruz ki bir yıldır boşanmışlar, ayıllarmış. Tabii kadıncağız yeniden yuvayı kurabilmek için çırpınan kadın. Erkek... Hanımını hiçbir şeyle suçlamıyor. Biz geçinemedik diyor. Sadece o kadar. Bu da güzel bir şey. Bu şekilde inanın 10 günü geçti. Uğraştık, çalıştık, anlattık. Millet size şöyle tanıyor dedik. Siz geçinemezseniz Yavru da var. Yavru da çırpınıyor. Aklı eriyor. O da çırpınıyor. Anne ile babayı bir araya getirmek için. Olmadı, olmadı, olmadı. Her zaman tatlı söz fayda vermiyor. Bunu... Abdü Derda ile Abdullah, Abdurrah, Abdullah İbni Revahı'nın bir kıssasını anlatmıştım. Yeri gelince bir daha anlatırım. Her zaman tatlı bazen acı söz de gerekiyor herhalde. Sonunda bastım fırçayı. Bir daha seninle uğraşamam dedim. Çektim gittim. İki gün sonra geldiler. Biz barışma kara verdik. <gülüyor> tatlı söz fayda etmediydi. Fırça fayda etmiş. Veya başka sebep var mı? Rabbim biliyor. Bilemiyorum. Ama güzel. Yeniden e, nikah kıydık. Öyle bir mehir koydum ki bir daha zor başar. <gülüyor> Maddi durumları da iyi ve benzeri. Ama şöyle diyeyim yani ailenin asıl devamıdır, devamlılığıdır. İnsanlar bir yuva yıkınca ikinci, üçüncü yuvada kolay saadet bulunduğunu sakın zannetmesinler. Dolayısıyla ilk yuva bütün yuvalardan daha kıymetlidir. Onun korunması da daha iyidir. Hele de ortada çocuk varsa başka sıkıntılar da var demektir. Doğru olan korunması, gayret edilmesi, iyi adım atılmasıdır. Ama de aile sırlarının dıştan duyulması çok doğru değildir. Bunun için hem kendimiz kendimizi terbiye etmeliyiz hem de yavrularımızı bu konuda alıştırmalıyız. Ba'in telak gerçekleşir dedik mi şu olarak? Bu durumda bu durumda diyorsunuz. Eşler yollarını tamamıyla ayırabilir. Bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldım. Niçin kullanmak zorunda kaldım? Bir talak yetmiyormuş, 3 talak lazımmış diyorlar. Millet yarım yamalak bilince işte böyle oluyor. Bir talak, talak ba'inleşince istemiyorsan evlenmesin. İstiyorsan gider artık, sen de başka yuva kurarsın o da başka yuva kurabilir. Bir talak yeterlidir. Ama üç talak bütün dönüş yollarını tıkar. Anlaşıldı? Adam hanımını boşuna boşamış. Kime soruyor biliyor musunuz? Berbere. Berber de diyor ki, duyduğuma göre bir talak yetmiyormuş, üç kere boşaman lazımmış. O salak da üç kere boşuyor. Şimdi ondan sonra hocam çok öfkeliydim, berbere sordum, bilmem ne ettim, o bana böyle dedi, kendim bilmiyordum. Ya ya bu oyuncak, basit bir işi yaparken 50 tane soru soruyorsun. Bir dükkan açacaksan, bir mal alacaksan, bir buzdolabı alacaksan, bir, bir, hele de plazma alacaksan, hangisi, hangi özellikleri var, takır takır takır takır sayıyorsun. Haccacın yaptığı gibi. Haccac gerçekten zalim midir? Kendine şikayet edemiyorlar, gidip annesine şikayet ediyorlar, ya diyorlar. Çocuğun ahiretini düşünüyorsan, yarını düşünüyorsan birkaç kelime söyle, zulmü dağları açtı. Annesi de Haccac'a söylüyor, insanlar seni böyle görüyorlar, kimse hakkında dua etmiyor, hep beddua var ve benzeri Haccac'ın canı sıkılıyor buna. Ama anasına karşı da gelemiyor, öfkeli öfkeli balkondan dışarıya seyrediyor. Annesi de balkonda söylüyor, oradan bir adam geliyor çağırıyor, ne iş yapıyorsun sen diyor, zeytinciyim diyor, kaç türlü zeytin yapılır adam anlatıyor. Neler yapılır? nesal olursa iyi olur. Hangi bölgenin zeyti iyi olur. Hangi cins iyi olur. Hepsini tıkır tıkır anlatıyor. Arkasından buna iki üç tane ilmihal sorusu soruyor. Adam ben o kadar tahsil görmedim diyor. Şey olarak. Neyse adama çabuk gözümden uzaklaştı. Çabuk şuradan git diyor. Gittikten sonra anasına dönüyor. Gel de boynunu vurma şimdi diyor. Dünyalık için öğrenmediği yok diyor. Ama ahiretini hiçbir şey öğrenmemiş. Bir de diyor beni öldürünce bana kızıyorsunuz. Şimdi bu gene zulümdür, böyle bir hakkımız elbette ki yok ama yani bu da bir gerçeği ifade ediyor. Biz dünyalık için, gelip geçici hayat için neler, neler, neler öğreniyoruz? Neler soruyoruz, neler danışıyoruz? Ama iş ahirete gelince pek de sorduğumuz yok. Bir de bu bizim yuvamız ya. Yani bizim geleceğimize, dünyamıza, ahiretimize tesir eden bir şey. Gidiyorsun şey kimden öğreniyorsun? Berbere soruyorsun, kasaba soruyorsun, bakkala soruyorsun, komşuya soruyorsun. Ee, yemek yerken oturup sohbet ederken kim varsa derdini açtığın ona soruyorsun. Ondan fetva alıyorsun. Ona göre boşuyorsun. Onun için bu ifadeyi yazmak zorunda kaldım. Yani bu, bu ba'in talakla insanlar tamamen birbirinden ayrılabilirler. şunla Şu, cümleyi tamamlıyorsunuz. Her şeye rağmen her şeye rağmen yeniden evliliği arzu ederlerse Dönüş yolu da kapanmamış olur. Şu anda neyi anlattık biz? Ahsenup talak dediğimiz talayı anlattık. Şimdi b diyorsunuz, talakı Hasan. İki nokta üst üste her temizlik devresinde bir talakın verilmesi ve bir iddet içinde evlilik bağının Bitirilmesi ile gerçekleşen talaktır. Şimdi tekrar tarif edeyim anlaşılsın. Anladaki yuva devam etmeyecek. Bu yuva doğru değil, sağlam değil. Eşler birbirine zarar veriyor. O zaman ne yapacak? Birinci temizlik devresinde bir talak verecek. Sonra adet gördü. ikinci temizlik devresi geldi. İkinci verecek. İkinci talakı verecek. Üçüncü de üçüncüyü verecek. Bu evliliği bütünüyle bitirir. Talakı ne, ne dedik buna? Beyni, talakı bain olur. Beynuneti kübre olur. Bütünüyle biter. Bu niçin kullanılır? Anlaşılıyor ki bu yol Devam etmeyecek. Bizim başka yol aramamız lazım. Bu kanaat olunca olur. Ama bu kanata varsa bile bir insan eşiyle ne oluyor Cenab-ı Allah ve Peygamber Efendimiz'in sünneti yine de zaman tanıyın diyor. Kendinize de, eşinize de. Bu ne demektir? Eğer böyle bir boşanma üç talakla gerçekleşecekleri de yaklaşık üç ay, en az üç aylık bir vakit alır. Anlaşıldı? Birinci temizlik devletine bir tane demek İkinci temizlik devresine kadar yaklaşık bir ay nedir düşünme payı vardır. Bir ayda sen senin kararını, eşin kendi kararını bir muhasebeden geçirecek, ikinciyi vereceksin. Aradan bir ay daha geçecek, ondan sonra üçüncüyü vereceksin. Bu ciddi bir düşünme devresidir ve böyle olursa zulmü öfkeye, geçici hislere değil, geçici du duygulara değil artık ciddi bir karara dayanıyor demektir. Birçok ilim ehli sünnete uygun talaktan daha ziyade bunu anlıyorlar. Özellikle ahsenü't talak, ric'i talak şeklini ne ah, Hanefiler bun ondan daha güzel şu talak şekli vardır diyorlar. Buna da sünnet talak diyorlar. Bu talak diyorsunuz şimdi. Bu talak evliliğe kesinlikle devam etmeme kararında olanların kullanacağı talaktır. Sünnet yine de üç aya yakın bir devreye üç aya yakın bir devreye yayılmasını emrederek hem düşünme payı bırakılmasını istemiş hem de hak kaybı yaşanmasın arzu etmiştir. Bu talakın en uygun olanı boşamanın temiz günlerin sonuna temiz günlerin sonuna bırakılarak yapılmasıdır. Tamam. Şimdi rıcıy talak nedir biliyoruz, bayin talak nedir biliyoruz, ah senet talak nedir biliyoruz, Talak-ı hasen veya sünnete uygun talak nedir biliyoruz. Tamam. Şimdi iki diyoruz. Talak bir daha, talak bir daha. İki veya üç talakın. Tek bir cümle içinde. Bir anda peş peşe. Veya bir temizlik devresi içinde. Bir gün. Ya da hayız halinde verilmesine denir. Şimdi yeniden tahlil edelim. Bu talak şekli bidattır. Bu talak şekli günahtır. Boşayan, kullanan insana kesinlikle vebel kazanır ve zulümden sayılır. Bunlar nedir? Bir anda üç talakla boşama. Bu da iki türlü olur. Seni üç talakla boşadım şeklinde hanımına bir kelime kullanıyorsa bu bidat talaktır. Veyahut da aynı anda üç kere boş olduğunu söylüyorsa bu bidat talaktır. Yine temizlik devresinde kendisiyle beraber olmuş arkasından boşamış bu bidat talaktır. Adet devresinde boşamış bu bidat talaktır. Bütün bunlar ne yapar? Kişiye güzel günah kazandırır. Veballidir, tekrar ediyorum zulüm sayılır ancak ne yazık ki geçerlidir. Anlaşıldı? Geçersiz olduğunu söyleyen alim varsa da özellikle adet halindeyken boşamanın sünnette böyle bir şey oluyor. Peygamber Efendimiz döneceksin diyor. E, geçersiz olduğunu söyleyen varsa da hayır. Yani geçerlidir ama dönebilir çünkü yolu hepten kapatmamış o bir talakla boşamış. Efendimiz biraz da tedim için yani kulak çekmek için tabiri caizse bunu yapmıştır böyle bir tarak çeşidi doğru değildir kişiye günah kazandırır ama ne yazık ki geçerlidir çünkü daha önce de söyledik talakın ciddisi de ciddidir şakası da ciddidir evlilik hayatı boşanma ve evlilikle oyuna gelmez yani evlilik hayatı neşelenmenin, huzur duymanın latifleşmenin ve benzeri gönül alıcı şeylerin hayatıdır ama evlilik ve boşanma üzerine şaka yapılmaz. Ciddisi de ciddiyidir, şakası da ciddiyidir. Geçen gelen sorulardan bir tanesi öyle soruyordu. Ben de tamamını söyleyeyim. Nikah akdi de şaka kabul etmez. Köle azadı şaka kabul etmez. Şakayla ah hür ol, hürsün sen dese hür olur. Ve boşama şaka kabul etmez. Anlaşıldı. Böyledir. Şimdi şunları yazıyorsunuz tamamlayıcı birliği. Talak, talak, Allah'ın gazabına çekebilecek bir helaldir. Bu hadis şerif olduğu için bunu söylüyoruz. Yani Allah katında en buz çeken helal talaktır diye hadis şerif var. Helaldir. Nikah bağı. Artık çekilmez hale gelmiş. İnsanın dünya ve ahiret hayatına olumsuz tesir etmeye başlamışsa, O zaman kullanılabilir. Bunu sağlamak içinde bir talak yeterlidir. Bir insanın Hem dünyasını hem de dinini ilgilendiren bir konuda düşüncesiz, şuursuz davranıp Dönüş ve tamir için Bütün kapıları Bir anda kapatması Eşine zarar vermesi Veya vermeye çalışması. Hak kaybına uğratmak için onunla boğuşmaya girmesi Elbette ki İslam'ın reddettiği hal ve davranışlardır. Yine tamamlayıcı bir cümle. Eller yoruldu biliyorum ama Gelin tamamlayın. Bir kadının üç talakla bir anda boşanması her ne kadar Bid'at sayılsa boşayan insan vebara girse de boşanma geçerlidir. Bunu da şunun için söyleme ihtiyacı duydum günümüzde neredeyse üzerinde ittifak edilmiş gibi bir anda verilen üç talak tek talak sayılır. İbn-i böyle bir fetvası var. Bu fetva olunca Hayrettin Beyler de bununla fetva veriyorlar. Diyanete şu anda sorsanız alacağınız cevap yaklaşık olarak budur. Ama bunu ne İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh söylüyor, ne İmam Şafii söylüyor, ne Ahmed İbni Hanbel söylüyor, ne İmam Malik söylüyor, ne de diğer alimlerin çoğu söylüyor. Bunda iddia şu, Hazreti Ömer devrine kadar üç talak tek talak sayılırdı. Anlaşıldı? Hazreti Ömer, üç talak bir anda kullananları çok olduğunu görünce, biraz da hani insanların kulağını çekmek, hizaya getirmek için üç talak saydı. Bu rivayet güçlü değil, fıkıhçının amel edeceği oranda da değil. Böyle bir rivayet, fıkka konu olacak şekilde bize ulaşmıyor. İslam'ın temel ruhuna da çok uygun değil. Neden? Adam diyor ki üç talakla boşadım. Sen diyorsun ki yok bir talakla boşadım. Adam üç diyor. Ben üç talakla boşadım Sen yok yok diyorsun bu bir talak olur bir talakla boşadım. Hayır bu. Yani bir nevi adam arabayı on bine satmış sana veyahut da otuz satmış sen on bin diyorsun. Veya sen on bine satmışsın yani adam on bine otuz bin diyor karşı taraf. Dolayısıyla bu doğru değildir. Rakamlar başka manaya gelmezler. Bir rakam söylenmişse o rakam geçerlidir. Fiyat 10 bin diyorsa 10 bindir. 15 bin diyorsa 15 bindir. 17 diyorsa sen bununla 12 bin dedin dem demek istedin denilmez adama 17 bin diyordur adam. Ucuzlatacaksan pazarlığa gir. Ama sen böyle söyledin diyemezsin adama. Ve aşağı fiyata da satın alamazsın ta o razı oluncaya kadar. Bir insan üç talak demişse sen bir demek istediğin denilmez ona. Ancak ne olur? Adam öfkelenmiş, sen boşsun, boşsun, boşsun diyor. Makineli gibi saymış. O zaman şöyle bir şey sorulur, ihtimal açık olduğu için. Sen bununla üç talak mı kastettin? Üç talada kullanmak mı istedin? Yoksa kızdın, boş boşadığını ona duyurmak, öfkeni dile getirmek, söylediğini güçlü söylemek. Hani insanlar der ya Allah belanı versin, belanı versin, belanı versin diye sayar eder gider. Bu şekildeki bir duyguyla mı söyledin? Diyorsa ki ben üç talaklı aklımda vardı, üçünü de sıraladım. Bitti. Sen bir dedin ya demek istediği manası kalmaz. Hayır ben bununla söylediğimin üstüne basa basarak söyle, kulağın iyi duysun manasına güçlendirmek için söyledim diyorsa ha o zaman bir talak manasına gelir. Niye? Adam bunu bu niyetle söylemiş çünkü. Ama üç söylediği, üç kastettiği sürece sen bunu diyemezsin. Böyle bir şey doğru değildir. Anlaşıldı? Şimdi oraya şunu yazıyorsun. Çünkü, Çünkü. boşama ciddiyetsizlik kaldırmayan tasarruflardandır. Ergin çağda ve akli dengesi yerinde olan insanların tasarrufları muteberdir. Bidat talakla, bidat talakla, boşanan kadın mağdur, boşayan günahkardır. Hamile kadın. Ayrı bir paragraf yazıyorsun bunu. Hamile kadın hayız görmeyeceği için boşanmada temiz anın beklenmesine ihtiyaç yoktur. Ancak bu durumdaki bir kadını da ekleyin oraya kadını da üç talakla birden boşamak doğru doğru değildir. Neden? Boş düşünme devresini ortadan kaldırmış oluyorsun, muhasebe devresini ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu açıdan doğru değildir. Şimdi iddet diye başlık atıyorsunuz. İddet, iddet konuşup duruyoruz. Nenin nesidir bu iddet? Tabii soru. İddetin süresi ne kadardır? 3 ay, 4 ay ön gün bir tek olmadı ortaya çıktı. 6 eh, ay diyenler ne? bakın kaç türlü iddet varmış şimdi. Hı. İddet diye başlık attınız mı? Evet. Lugatta iddet yani lugatta sayılı gün demektir. Fıkıhta boşanan veya kocası ölen bir kadının beklemesi gereken zaman dilimini gösterir. İbdet, kadının durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumları ve iddet süresini şöyle özetlemek mümkündür. 1. Adet gören, hamile olmayan ve zifaf gerçekleşmiş olan bir kadının iddeti Üç kuru müddetidir. Üç kuru kelimeyi öyle yazın. Üç kuru müddetidir. Kurunun neden Türkçesini yazmadık sebebi şimdi anlaşılacak. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vel mutallekâtu yatarabbasne bi'enfüsihinne felâfete kuru diyor. Üç kuru müddeti beklesinler diyor. Yani. Kuru kelimesi Ebu Hanife'ye göre Hayz'in adıdır. Yazdıracağım ben, yazdıracağım. Ebu Hanife'ye göre Hayz'in adıdır. Tam aksilik bu ya, İmam-ı göre de temizlik süresinin adıdır. İki zıt. Ama iki zıtın da kendine ait delilleri var. Yani i̇mam Şafii Şafi'yi kuru kelimesinin temizlik man günü manasına geldiğini iddiasını Gerçek ispat edecek delilleri var. Ebu Hanife'nin de aksini ispat edecek delilleri var. Daha doğrusu kuru kelimesi Arap Yarımadası'nda iki manada kullanılıyor. Bir bölge daha çok onu hayız manasına kullanıyor. Bir başka bölge onu temizlik, ha, temizlik devresi manasına kullanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Mesele sadece bu kadar da değil. Efendimiz'in hadislerinde de temizlik devresi manasına gelen yer de var. Nereden anlıyoruz? Önünden, arkasından. Hayız manasına gelen yerde de kullanıldığı var. Böyle olunca mezhepler nereden çıkıyor diyorsunuz, işte buradan çıkıyor. <gülüyor> İmam Şafii de daha galip olarak bu temizlik günü manasınadır, kanaati burada oluşuyor. Böyle Ebu Hanife'ninki de tersine oluşuyor. Onun için kuru kelimesini hayız veya temizlik günü de direkt olarak kullandım zikri geçen ayet yani vel mutallaqat ve teraddasna bi Bakara suresinin 228. ayetidir. Bu ayeti boşluk bırakır oraya yazarsanız iyi edersiniz. Çünkü bununla ilgili delil budur. Bu ayettir. Evet. 2 Bakara 228. ayet. Ayet uzunca sadece bu dilimini alarsanız bura için yeterlidir. Vel mutallaqatu boşana kadınlar <gülüyor> yeter abdasne beklerler Bir enfusihi kendi kendilerine telafete kuru 3 kuru münteti beklerler. Ayette zikri geçen şimdi yazıyorsunuz. Ayette zikri geçen kuru kelimesi Hanefi alimlerine göre Ayette zikri geçen kuru kelimesi haneti alimlerine göre hayız, şafi alimlerine göre tuhur, parantez aç, temizlik devresi manasınadır. Not almak için daha derine gitmeyeceğim ama yani basit nerelerden misal getiriliyor? Mesela basit olarak ben söyleyeyim. Fatama diye bir kadıncağız var. İleride gelecek. İstihaza olan yani devamlı kan gelen bir kadıncağız. Önceden de adeti hep düzenli gelirmiş. Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah ben şimdi ne yapacağım diyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki. يَوْمَ اَقْرَائِكَ ediyor Kuru günlerinde namazı, orucu bırak diyor. Namazı bırak. Kuru günlerin geçince yıkan namazlarını şöyle şöyle kıl diye tarif ediyor. Kuru günlerinde namazı bırak, geçince yıkan devam et demek ne demek? Efendimiz burada oraya ne manasına kullanılıyor? Kesin başka izahı yok yani bu naiz manasına kullanıyor Burun gibi dediğim gibi hem deliller var hem lügattan delil var. Şu kabile şöyle kullanıyor, bu kabile böyle kullanıyor ve benzeri. Peki hala yani bu ikisinin arasında diyelim ki İmam-ı ile Ebu Hanife'nin görüşleri arasında bir fark var mı? Ha üç ayız olmuş, ha üç temizlik. Biri bitince öbürü geliyor, bir gelince öbürü geliyor. Yaklaşık bir aya yakın fark edebiliyor. Fark yok değil, fark var. Ama Ebu Hanife'nin kullandığı delillerden bir tanesi çok ama çok dikkat çekici. Ne diyor? Daha önce de söyledik. Bir Müslüman bir kadını adetli iken boşarsa günahkardır. Buna bir daha talak diyorduk. Zikrettik, pay paylaştık. Tamam. Bir Müslüman boşayacak temiz anında boşamalıdır. Temiz anında boşadı mı? Arkasından adet geldi, bir temizlik geldi, adet geldi, bir temizlik geldi, adet geldi, bu temizlik geldi. Şimdi içinde boşadığı temizlik günlerinden diyelim ki beş gün daha kalmıştı, sonra adeti gelmişti. O beş günü de sayacak mıyız? Tamam. Eğer beş günü de sayacaksak ondan sonra üç temizlik devresi geçecekse, Ebu Hanife diyor ki ayette üç kuru diyor. Üç kelimesi var diyor. Tamam. Eğer o beş günü de ekleyeceksek diyor üç temizlik virgül beş gün eder diyor. Üç rakamı gerçekleşmiyor diyor. Rakamlar demin bir şey dedim. Rakamlar hastır. Neyse onu o adedi ifade eder Üç rakamı üç buçu ifade etmez. Anlaşıldı? Üç virgül biri de ifade etmez. Üç rakamı üçü, dört rakamı dördü, bir rakamı biri ifade eder. Diyor ki eğer bir gün bile 2 iki gün bile artsa, üç gün bile artsa, üç virgül bilmem on, üç virgül bilmem ne bir rakam olur ki, ayet-i kerimedeki üç makama rakamı yerli yerine oturmuş olmaz. Onun için bu iş kuru, burada kuru manasına gelemez. Lugat da felan kabile kullansa da felen kabile de kullansa da ayetteki murat o olamaz diyor. Çünkü 3 virgül kaç geliyor? İmam Şafii de diyor ki o boşadığı ayı hiç saymayacaksın diyor. Kalan de saymayacaksın diyor. Başka 3 ay diyor yani üç temizlik devresi geçecek. Ebu Hanife anlatmaya devam ediyor. Eğer diyor temizlik devresinde bu insan boşadı. Sonra bir hayiz devresi geldi. Geçti bir daha geldi, geçti bir daha geldi, bitti, iddeti biter diyor. Ayetteki üç kelimesi virgülsüz hiçbir şeyse gerçekleşir diyor. Bilmiyorum anladınız mı? Dolayısıyla ayetteki kurudan müddet hayızdır diyor. yeşin içerisine matematiği sokuyor, içerisine ayetin ifade bunu sokuyor. Kısaca yani hadise tek andan pat diye cevap verilmiyor, masaya yatırılıyor, bir inceleniyor. Karıştırılıyor, tekrar bakılıyor, o yandan bu yandan bakılıyor, ondan sonra bir karar veriliyor. Böyle böyle bir karardır. Ama ne olursa olsun, şöyle geri dönür diyelim, arada bir ay bir fark bile olsa, şöyle böyle olsa, bu tekrar ediyorum. Hem rahmin beraati için önemlidir. Yani hamile mi, çocuk var mı, nesep karışıklığına sebep olur mu? Veya hamile olduğunu ortaya çıkması, yuvayı geri döndürür mü? Neler olur, neleri gider? Bunun için önemlidir. Ayrıca nedir? Tekrar ediyorum muhasebe için, öfkelerin yatışması için, duyguların yeniden gözden geçirilmesi için, yaşananlar yeniden masanın üstüne konulması için önemli bir devredir. Ve bu devre geçilmelidir. Hak bir yaşanmamalıdır. Tamam. İki dedik. Hayız görmeyen kadınların iddeti. Hayız görmeme iki türlü olur. Bunu yazmayın. Bilginizde olsun diye. Her şey... İki türlü olur. Bir, doğuştan hayız görmüyordur. Rahim gelişmesi olmamıştır. Ve benzeri kısaca hayız görmüyordur. Bazen de aşırı kilo kaybı. Yani aşırı zayıflık hayız görmemeye sebep olur. Çünkü Cenab-ı Allah rahmin içerisinde çocuğu besleyecek bir cidar oluşturuyor. Eğer bünyede zayıflık varsa bu cidere oluşturamaz, edemez. Böylece hayız hay hay görmeyebilir. Aşırı siborla meşgul olmak da bazen e, adet görmemeyi gerektiriyor. Ama bunun ötesinde bir de ne vardır? Artık şimdi biz sinni-iyas deniyor ona Arapçada. Ee, şimdi artık modernleştik menopoz gibi Avrupa'dan gelen kelimeleri daha çok kullanıyoruz. Menopoz devresine girmiştir. Ne oldu? Öyle hayız görmüyordur. Pekala Hayiz gören kadının anladık 3 iddet süresi, yani 3 hayiz süresi sürecek veya 3 tuhur süresi sürecek. Pekala görmeyen kadın olacak? Onun ki da ayrıca var. Hayiz görmeyen kadınların iddet dedik. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Bu meşhur olmuş, öbürlerini bastırmış ne hikmetse. Delili hangisidir? Talak suresinin dördüncü ayetidir. Talak suresinin dördüncü ayetidir. Ayet-i kerimeyi ben okuyorum, siz oradan alırsanız, maliyle birlikte. وَاللَّا۪ي يَيْسْنَ مِنَ الْمَح۪يدِ مِنْ نِسَٓاءِكُمْ min مِنَ الْمَح۪يدِ Ne demek? Hayızdan ümidini kesmiş demek yani menopoz devresine girmiş demek kadınlar, minnise kadınlarınız, fa iddeh inir tebtum, eğer onların iddeti ne olacak diye düşünüyorsanız, şüpheye düşmüşseniz, bilemiyorsanız, fe iddetuhunne onların iddetleri felâfete eşhur, üç aydır. Tamam, üç aydır. Üç ay oradan. Vellâ iylem yehitna hiç adet görmeyenlerinki de böyledir. Anlaşıldı mı? Küçüklükten beri hiç adet görmeyenlerinki de öyledir. Yani burada hem menopoz devresini zikretti hem hiç adet görmeyenlerinkini zikretti. Kısaca bu insanların nedir? İddet devresi üç aydır. İddet devresi ne demek? Bekleyecek. Bu devrede nefakası kocasına aittir. Yine onları inşallah birkaç şeyler noktalayacağız. Koca iddeti kocasına aittir. Ve bu devredeki idde dafakadan kasıt nedir? Yiyeceği, içeceği, giyeceği ve barınağıdır. Evet. Ve bu devrede evlilik bağı bütünüyle kopmuş da sayılmaz buna göre. Üç dedik, bunu da öğrendik. Adet göreni öğrendik, görmeyeni öğrendik. Hamile kadının iddeti, üçüncü şekil. hamilelik süresince devam eder. Çocuğun dünyaya gelişiyle son bulur. Bunu da yine Talak suresinin dördüncü ayetinden öğreniyoruz. O ayetin bir dilimi bununla ilgilidir. Delili Talak suresinin dördüncü ayetidir. O ayetin içerisinde evet. bununla ilgili ne buyuruluyor? وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ <gülüyor> اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Onların süreleri çocuklarını dünyaya getirişleridir, getirişleriyle biter, son son bulur diyor ayet-i kerimenin bu dilimi. Tamam. Dört. Zifaf gerçekleşmemiş, zifaf gerçekleşmemiş kadınların iddeti yoktur. Zipaf gerçekleşmemiş. Kadınların iddeti yoktur. Dolayısıyla dolayısıyla böyle bir kadına verilen talak ba'in olur. Şimdi geri döndük. Onda rıcı talak geçerli değilmiş demek ki. Boşadığı an bütün bağ biter. Çünkü evlilik bağı henüz zifaf olmadığı için tam bağı değildir. Hemen iddeti de olmadığı için derhal yabancılaşır. Yabancılaşınca da rücuitalak sökmez. Anlaşıldı Ne oldu? Nikahı kıydılar. Şimdi çok yapıyorlar. Nişanlık devresinde nikah kıyılıyor. Ondan sonra koltuk takımı alırken kavga çıkıyor. Arkasından da anladım ki ben bunu geçinemeyeceğim. Şimdi kızın söylediği cümleyi aynen tekrar edeyim. Hocam şimdiden ablasının sözüne değer veren, benim sözümü hiçe sayan birisi evlendikten sonra kim bilir ne yapar. Ya şu, şu gerçeği bilin. Erkekler genellikle evlenmeden, hele evlendikten bir süre bile aynı havayı atmaya devam ederler. Şuna yani daha evlenir evlenmez. Daha evlenmeden hanım sözü dinlemeye başladı. Erkekler için ağır sözlerden birisidir. Yani belki o koltuğun rengini inanın o da beğenmemiştir. Veya hanımının dediğinin evleneceği, kızın dediğinin olmasını o da gönülden ister. Ama abla ısrar ediyorsa ablanın önüne geçemez. Bu gerçek mi bilinsin? Ya alın koltuk. Hangi renk olursa olsun. Üç yıl sonra zaten birkaç yıl sonra çocuk canını okuyacak. Kaldır atasın. Canın istediği gibi evini döşersin. Bu ve benzeri. Bu hadisenin bir yanı. Bakıyorsun. Anne baba bakıyor. Çocuklar bir koltuk takımı. Bembeyaz renkli koltuk takımı seçiyorlar. Bembeyaz. Çocuklar akla gelmiyor. Çikolatalar akla gelmiyor. Bulaşıklar akla geliyor. Bilmiyorum niye gelmese... Bir büyük olarak şöyle diyebilirsin. Yarın çocukları düşünün. Beyaz renk evde falan. Biz evimizin pırıl pırıl olmasın. Tamam pırıl pırıl olsun. Al üç sene sonra satacaksın nasıl olsun Çünkü sen de anlayacaksın ki bu yürümüyor. Yani gidecek ne de diyelim ki beş bin lira on bin lira. Yahu giderse gitsin. Onların parası bana. <gülüyor> Bunu şimdi söylüyorum. Elbette büyük büyüklüğünü yapmalı ama yuva yıkmaya, cıngar çıkartmaya, insanların çocuklarını kız olsun herkesin kendine ait bir değeri vardır. Onların onurunu zedelemeye veya başkasının elin kızı çocuk oyuncağı değildir. Onun onuruyla, şahsiyetiyle oynamaya, bugün niyet edip yarın vazgeçmeye, şu edip bu etmeye bunlar doğru hadiseler değildir. Dünya malıyla da inan ki değişmez. Daha önce bir cümle söyledim, tekrar söyleyeyim. İnsanı insan yapan değerler vardır. Bu değerlerin hiçbirini dünya malı karşılamaz. Güler yüzlülüğün, tatlı sözlüğün güzel ahlaklı, ahlaklığın değerine karşılamaz. Bunları çok anlamıyorsunuz ama şunu anladığınızı ümit, ümit edeceğim. Bütün çeyizleri, ev malzemesini, koltuk takımını, yadak odası takımını, mutfak takımını, sıralı tencereleri, buzdolabını, çamaşır makinesini, otomatik süpürgeyi, bilinen neyineyi neyi yığın. Onunla çarpın. Bir kızın iffeti eder mi? Ona eş değerde midir? Eğer eş değerde değilse bütün bu malzemelere, dünya malına verdiğimiz değeri ona da verelim. Bir insanın geleceğe yönelik ahlakı, hoşgörüsü, güler yüzü ve benzeri eder mi? İnanki etmez. Onun için dünya malına çok fazla takılıp veya sözlere çok fazla takılıp da insanı insan yapan değerleri, erkek için de aynı şey, mertlik, vefa, e, aza kanaat edebilme, helal lokmaya kanaat edebilme çok farklı şeydir. Kadın kocasından şikayet ediyor. Ve siz de bu anlayışta bir insan gördüğünüzü, gördüğünüz, duyduğunuz için seviniyorsunuz. Ne diyor? Kocası yükselmiş, belli bir mevkiye geliyor. Belli bir mevki tehlikeli yerlerden bir tanesi. Biz varlığın imtihanını daha çok kaybediyoruz. Devam ediyor sözüne. Bu araya ben soktum bir iki kelime. Kendi şu ye yeah, çok yüksek maaş alıyor. Tabii başka şeyler de geliyor. Kadın cümlesine şöyle devam ediyor. Ben evime ne gün haramın girdiğini ve o gün huzursuzluk başladığı o tarihi biliyorum. O günle bugün evimde huzur yok. Evime fazla maaş, fazla para ve fazla varlık huzur getirmedi. Ve giderek yuvamı yıktı. Bütün bunları anlatıyor. Devam ediyor sonunda. Şimdi ayrılmışlar. Ne diyor? Seninle haber göndermeye çalışıyor. Eğer bana şu kadar para vermezse bütün kirli çamaşırını dışarı dökerim. Ben onları hep biliyorum. Yani kirli paradan pay istiyor. Yuvası yıkılmış, huzursuzluk başlamış, adam gibi her şeyin şuurunda dediğin kadın cümlesini bitirirken, kirli paradan bana da şu kadar vermezse çamaşırını ortaya dökerim diyor. Nasıl bir anlayış, nasıl bir dünya bilmiyoruz. Bir insanın kıt kanaat helal lokma ile geçilmesi haram milyarların içerisinde yüzmesinden milyonlarca kere daha kıymetlidir. Ebu'l Atahiye diye bir şair var. Güzel bir şair. Onun bir cümle şiiri var. Hoşuma gider. Ayrıca kitabın birisini aldığımı hatırlıyorum mu? O şöyle diyor. Elimde bir defter cezim olsa kuru da ekmeğim onu pınarın serin suyunda ıslatıp da yesem Üzerine birazcık su da içsem. Kenarda bir mescidin sütununa sırtımı dayayarak elimdeki defterimi okusam yazsam. Sarayın gölgelerinde gezmekten sonunda da cehenneme düşmekten ne kadar daha güzel diyor. <gülüyor> Onu özlüyorum diyor. Dünya malın fazla yok. Yediğin lokma helal. Kanaatkarsın, beklentin yok. Ve Allah'ın rızasına uygun amel işliyorsun ve ebedi saadete kazanmaya hazırsın. Hiçbir dünya malı, menfaati, sarayı, köşkü buna değmez. Sonra uzaklaşıp gidersin. Ebu Zer radıyallahu anh'a dünyalık gönderiyorlar. Hem de ciddi bir meblağ. Hayır diyor. Benim gölgelendirecek beni bir tavanım var. Sütünü içeceğim iki tane de keçim var. O kadar. Gerisine ihtiyaç yok. Hepten olmasın demiyoruz. Etmiyoruz, gitmiyoruz ama asla haram olmasın. Asla huzursuz olmasın, asla hesabı ahirette verilemeyen bir meblağ olmasın. Bunun içinde aileler, kadınlar, kocalarını sıkıştırılarsa, herkesin şunu var bizim niye yok, herkesin şöyle evi var bizim niye yok, herkesin arabası var şöyle, herkes bilinen koltuk takımını 3 yılda bir yeniliyor, bizimki niye yeni, şöyleydi böyleydi denmesin. Çünkü tekrar ediyorum, her lokma kıymetlidir, her helal Altınla ölmeyecek kadar, ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bunu anlatmıştım, bir daha anlatayım. Ömer Abdil Abdülaziz evinden çıkıyor. İlerlerken meydanlıkta diğer çocuklarla oynayan kendi çocuğu gözüne takılıyor, oğlu. Çocuğu görünce bir anda gözleri doluyor. Niye? Bütün arkadaşlarının arasında en eski elbise onun oğluna ait. Halifenin oğluna ait. Çocuğun düşündüğünüz halifenin, oğlunun elbisesinde yamalar var. Hem eski hem yamalıklı. Kendi kendine diyor, yaptığım doğru değil diyor. Bu kadar da olmaz diyor. Bu çocuk şu anda arkadaşların arasında mahcuptur ve ben bu suçun sahibiyim, ben babayım diyor. Bunu yapmam lazım. Durmuş biraz dolu gözlerle onları seyrederken çocuk babasına dikkat ediyor Koşarak yanına geliyor çünkü babasının gözleri dolmuş. Ne oldu baba diyor. Yavrum özür diliyorum diyor. Bu kadar da doğru değil. Arkadaşların arasında seni gördüm diyor. Ve en eski elbise sana ait diyor. Bu kadarına da hakkım yok diyor. Özür diliyorum. İlk fırsatta sana elbise alıyorum. Şimdi bir açıdan daha bakmanızı istiyorum. Çünkü bu baba profili, profiliyle diyelim. Şimdiki baba profillerini. Valla babam Beni çocuklarla oynarken görseydi canımı yakardı. <gülüyor> İlk iş kulakları çekmek oluyor. Yani hem oyun oynamasına müsaade. Çocuk oyun oynayan insan demek. Hem oyun oynamasına müsaade ediyor hem de onun o haline müsaade ediyor. Şimdi gerisin geriye. Çocuğun dediği cümle çok daha önemli. Çocuk babasına cevap veriyor. Baba diyor. Ne olur sen hep böyle ol. Seni ne zaman Kimin çocuğu diye sorsalar da adını duysalar beni farklı kucaklıyorlar diyor. Hep arkandan dua ediyorlar. Hep seni hayırla yad ediyorlar. Sen böyle ol, sen değişme. Ben eski elbiseler içinde gezmeye razıyım diyor. Şimdi bu çocuğun ve bu ailen duygusunu, bu çocuk bu babayı, bu baba da bu çocuğu tetikler. Hayra doğru. Bu çok önemlidir. Aile de öyledir. Hanım da öyledir. İliye doğru tetiklemek daha güzeldir. Şimdi aksi taraftan düşünelim. Bu çocuğun dünyasına. Çocuk çok iyi kavramış. Kimin oğlusun? Halife Ömer ibn Abdillazim. Biraz da gururla söylediğini Düşününüz Şu yetim malı yeğenim mi? Şu milletin sırtından geçinenin mi? Şu keseyi dolduranın mı? Ve bende şu işte. Şu, siz ilave edin gidin üzerine. Böyle denmekle Allah razı olsun diye bağıra basılmanın, babası için arkadan dua edilmenin aradaki farkını çok iyi hesap edin. Bu çok önemlidir ve çocuk bunun farkında. Baba diyor ben eski elbiseleri içerisinde gezerim sen ne olur hep böyle ol. Hep böyle arkandan dua etsinler bu çok önemli bir şeydir. Cenab-ı Allah öyle olanlardan eylesin çünkü aksini gördük ve şunu tekrar unutmayınız. Hazreti Ömer elinden dünyanın hazinelerinin geldiği geçtiği Hazreti Ömer ölürken borçlu ölmüştür. Anlaşılıyor ki kendisini geçindirecek maaşını bile doğru devlet hazinesinden almadan ölmüştür. Evi borçlarının karşılığı satılmıştır. O evle borçlar kapatılmıştır. Yetmemiştir sahabiler. Şiralesine haber vermeden kendi aralarında toplamışlardır. Evi de tarihe dar-u borç ödeme evi olarak geçmiştir. Daha sonra kısaltılmış Darul Kadaa kada denmiştir. Evet bir şey daha var onu da yazalım da. Evet, beşe mi geldik? 5 evet, beş, beş. beş. Bak kaç tane iddet varmış. Biz bunu kolayca hallediyorduk yani. Başınıza iş çıkarıyoruz durup dururken. Beş. Kocası ölen kadınların iddeti. Bu ne kadardır? 4 ay 10 gündür. Delili Bakara Suresi'nin 204 234. ayetidir. Delil Bakara Suresi'nin 34. ayeti. Yer bırakın mı onu yazın ben okuyacağım. Yazdın Tamam? Ayet 234. Bakara Suresi 234. Estağî billâh. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden kim ölür? وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Geride hanım bırakırsa يَتَرَبَّسْنَ Bu hanımlar böyle geride kalan hanımlar bekler بِاَنْفُسِهِنَّ Kendi kendilerine yani iddet beklerler. 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bu iki şeyi ifade eder. Tekrar ediyorum. Nedir? Hem rahmin beraetini çocuk var mı yok mu ortaya çıkarır, hem de kocaya yası. Pekala günümüzde tıp var. Çocuk olup olmadığını hemen hesap ediyor. Hemen ortaya çıkarıyor. Devreden çıkarılamaz mı dört ay ön gün? Hayır çıkarılmaz. Çıkarılması da doğru değil. Ne? Sadece illeti çocuğun olup olmaması değildir. O bir tanesidir. Şöyle diyeyim ben baktılar. Bu kadın hamile değil 10 gün sonra evlendi. Ve bu kadın kocasından miras aldı. Halk ne düşünür? Diğer mirasçılar ne düşünür? Çocukları ne düşünür? Ölen insanların kardeşleri, anası, babası veya şeyleri neşildirir? 10 gün bile sabredemedi. Ve benzeri Şöyle demek ki önceden de aklında böyle bir şey vardı. Parayı aldı gitti vesaire. Yani Rabbim bizi bizden iyi tanıyor. Onun için geri dönelim. Halimizi, tavrını, cenab Allah ne buyuruyorsa o. Demesini bilelim. Şimdi şöyle bir başlık atın orada da duralım. Şartlı boşanma. Geçen haftadan kağıt saklayan var bak. Kafa çalıştırıyorum. Öyle mi? Evet eleme Tamam. Türk medeni hukukunda boşanmış kadının yeniden evlenmesi için 300 gün süre öngörülür. Fakat o süre içinde evlense bile evliliği geçir geçersiz sayılma sayılır mı? Yani İslam fıkkında hamile bir bayanın çocuğu olduğu biliniyor ve babası belli. Fakat boşanırsa çocuk doğmadan evlenirse evlilikten batıl olur mu? Evet olur. Yani hamile bir kadın öyle diyelim. Hamile bir kadın... Ne yapamaz? Yani çocuğu doğurmadıkça evlenemez yeniden. Ayrıca 300 gün biliyorsunuz 3 adet süresinden ve iddet süresinden uzun ise İslam'a göre iddet süresinin dolmasıyla talak ba'in olur. Dolayısıyla başkasıyla evlenebilir. Evliliği İslam açısından geçerli olur. Kanun açısından olmasa bile. İddet bekleyen kadının dışarı dünya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Bunun üzerinde duracağız. Yani çarşı pazara çıkma durumu. Bunun üzerinde duracağız. Anlaşıldı. Onun için ya. sünnetin günümüze uygulanması nasıl olur? Mesela misvak kullanmak gibi diş macunu da sünnet olabilir mi? Bu sünneti daralttı. İlk önce sünnetin günümüze uygulaması nasıl olur deyince genişliği daralttı. Misvakla ilgili olanı söylüyorum ben de. Diş fırçalamada İki türlü sünnet vardır. Bir, dişlerin temizlenmesi. iki bunun için erak ağacının kökünün kullanılması. Anlaşıldı? Esasen misvak nedir? Dişlerin temizlenmesinin adıdır. Misvak, diş temizleme aleti demektir. Anlaşıldı? Bir insan dişini ister erak ağacının köküyle, ister pamukla, ister bezle, ister iple İster fırçayla temizletsin, sünnet yerine gelmiştir. Parmağıyla. Tamam. Hiçbir şey bulamazsa parmağıyla. Ama onlar aralara da girmesi esasen önemli. Anlaşıldı. Bu bir sünnettir ve yerine gelmiştir. İki, Efendimiz bunu yapmak için fırça yerine o günün şartlarında erak denilen bir ağacın kökünü kullanmıştır. O ağacın adı misvak değildir. Misvak diş temizleme alet demektir. Karşılığı. Kullanılan kullanılan o zannedilmiş. Erak kökünü kullanmıştır. Efendimizin kullandığı bir aleti kullanmış olur. Yoksa tekrar diş fırçası veya macunu kullanmakla diş temizliği sünneti yerine getirilmiş mi? Evet. Anlaşıldı? Bu dur. Kitaplarımızda onun için dert dişinizi namazdan önce veya şöyle misvaklayınız, misvaklayınız. Bu sünnete uygundur. Şayet elinizde misvak ağacı o ağacı yok ise pamukla bezde o da yoksa parmağınızla dişinizi temizleyebilirsiniz denmiştir. Evet. Tamam. Şimdi farklı bir soru ama yani üç kuru müddeti geçtikten sonra yeniden yani üç şimdi bir kadın eğer kendisini boşayan kocasıyla yeniden evlenecekse iddeti dolmadan da iddenin içerisinde de evlenebilir. Anlaşıldı? İddet. Rıcı-i Kocasıyla birlikte olursa talak otomatik geri döner. Yeni bir akta ihtiyaç duymadan geri döner. Anlaşıldı? Hem boş olmaya devam edecekler hem de birleşebilirler. Olmaz. Tamam. Yeniden akit, ba'in talaksa yeniden akit yaparak birlikte olabilirler. Rüci birleşme birleşmeyle kendiliğinden zaten gerisin geri döner. Bu demek. Bu, yalnız bu soru biraz konunun anlaşılmadığını gösteriyor. Ne olur yani yeniden dinlesinler, yeniden notlarına baksınlar ve eve varınca bir bakın, konu oturaklaşsın. Bir talak vererek boşanırlarsa, üç talak vermese de başka biriyle kadın da erkek de evlenebilir mi? Evet, iddet olunca evlenebilir kadın, erkek de evlenebilir. Tamam. Bir talakla boşanmış çiftler yeniden bir başkasıyla bir daha de bu yuvaya devam etmeyecekler. Dönüp dönüp onu vurgulamaya çalıştım. İddet dolduktan sonra kadın da evlenebilir. Erkek zaten evlenebilirdi. Tamam. Konuş soru. Boza, salep, şüpheli gözüyle bakılabilir mi? Boza ile ilgili bazı şeyler var sanırım. Bilgilendirir misiniz? Ş sirke içinde şüpheli gözle bakılıyor. Özürlerim kullanması nasıl olur? Epey soru var. Boza ve salep şüpheli değildir. İçilebilir anlaşıldı şüpheli değildir boza daha devam ederse giderek içkiye dönüşür ama tadı o zaman çok çirkin oluyor o yüzden boza belli bir kıvama geldikten sonra mayalanma var ama sarhoş edici değil dolayısıyla o kıvam devresinde zaten zor içilir anladığım kadarıyla boza daha mayalanmaya devam ederse boza dolayısıyla içilmesinde sakınca yoktur bilesiniz. Rahmetli Zahit Kotku Hocaefendi içmeyin diye tavsiye ederdi ama haramdan kaynaklanmayan bir şeydi bu. Başka sebepten dolayı derdi. Boza ilgili bazı şeyler var. Yani bozayı ben yakından tanıyorum. İçmedim ama yakından tanıyorum. Çünkü dört yıl bozacıyla komşu oturduk. Vefa yurdunda kaldım ben talebelik yıllarında. Gittik, baktık, konuştuk, ettik, gittik. Mayalanma devresine baktık. Yani kendisini dinledik ve benzeri. Dolayısıyla şey değil. Sirkede de mayalanma var. Zannediyorum şüphe buradan geliyor ama sirke de caiz. Sirkede de sıkıntı yok. Sirke hatta Efendimiz de yiyor ve tavsiye de ediyor. Özürlünün mes kullanması nasıl olur? Yani mes aynı özürlü içinde geçerlidir. Ne yapacak? O da vakit girdikten sonra abdest. Abdestlerini yine öyle şey yapacak. Vakit girdikçe alacak. Farkı o. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenmişse ve boşanmak istediğinde bu kadın İslam hukukuna göre, evet İslam hukukuna göre boşanır. Evet öyledir. İslam hukukuna göre boşanır. Evet noktaladık. Haydi Allah'a emanet olun.